Peki kıyametin şeklini tarif eder misiniz? Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor farklı şekillerde. Bu konularda çok surelerde müthiş tasvirler, mucizevi ifadeler var. Bunlar için de tekvir suresi çok ilginç. Yıldızlar dökülecektir. Yani yıldızlar yörüngelerinden çıkacaktır. Denizler kaynayacak, güneş ışını dürülecek. Yani ışık verme kapasitesi bitecek, kara leke olacak, kara delik gibi bir şey olacak. Yani güneş ölecek. Güneşin hayatiyeti onun ışınıyladır. Dağlar yürütülecek. Yani bu durumda yer kabuğu yerinde durmuyor artık. Her taraf sürekli hareket içinde olacak. Devamlı deprem. Ahir zamanda depremlerin çoğalacağı bir hadisi şerifte var. Vahşi hayvanlar toplatılacaktır. İş o kadar şiddetlenecek ki ormandan hepsi bir noktaya kaçışıp duracaklar. Yani yaşayacak halleri kalmayacak. Orman bitecek, vahşi hayat bitecek. Ve buna benzer öyle yaşayacak bir alan, bir imkan, bir serbestiyet boyutu kalmayacak bu hayvanlara. Hepsi bir yere yığılacak ve orada da ölecekler. Ta şimdiden ormanlarda yaşayamaz hale gelmişler. Şimdiden işaretlerini görüyoruz. Hayvanat bahçelerinde, milli parklarda yaşatılmaya çalışıyorlar. Bir noktada yaşatılıyorlar. Aslında kıyamette olabileceklerin bir kısmı kıyamet öncesinden de kısmi olarak gerçekleşiyor. İşte kıyamette hamileler çocuklarını düşürecekler ayeti. Şimdi de düşürüyorlar. Kimse süt vermeyecek, süt kalmayacak. Şimdi de süt emme olayları azalmış. Nefisler birleştirildiği zaman orada ruh ve beden birleştirilecektir. Burada nefis bedendir. Orada kıyamette bir daha birleştiriliyorlar. Zulümler orada tek tek sorulacak.